kanno astaqal hadisi kitabullahı aleyhi bugün 30 Eylül 2011 cuma selefin fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleriyle ezan ve kamet meseleleri derslerimizin birinci dersi Tabi derse başlamadan önce dersle alakalı birkaç tembihatımız var. Birinci tembihat bu dersi yapmamızın sebebi şu. Genelde bu konu ezan ve kâhmet meseleleri konusu çok meşhur olan, işlenen, ders olarak görülen ve insanların yaygın olarak bildiği meseleler arasında yer almıyor. Yani bir oruç meseleleri gibi veya bir namazın şekli meseleleri gibi, bir taharet meseleleri gibi meşhur ve yaygın olarak konuşulan bilinen meseleler değil. Biz de buna ihtiyaç duyduk ki belki ileride inşallah namazla alakalı meseleler işlendiğinde en azından öncesinde ki bu amel olarak da önce gelir namaz ve ezan meselelerini işlemiş oluyoruz. Bu bakımdan da faydası var inşallah. Birinci tembihatımız buydu. İkinci tembihatımız şunu belirtelim. Ezan ve Kamet meselelerinin tüm detayları ve tafsilatları en ince ayrıntısına kadar işlenmeyecek bu ders serisinde. Ama çok özel ve geniş ayrıntılar, detaylı ayrıntılar işlenecek ve ile gidilecek. Ama bu, bu demek değildir ki ezan ve kâmet meselelerinin bütününü bu ders serisi içerisinde ele alacağız. Ee, yine ders üçüncü tembihat olarak şunu diyebiliriz. Biz bu ders serisinde inşallah ihtilaflı görüşlere ehli sünnet alimlerinin, muhaddislerin, muhakkiklerin, Fukahaların görüşlerine yer vereceğiz. Bunların getirdiği delillere ve birbirlerine karşı verdikleri reddiyelere aralarındaki münakaşalara ve getirdikleri delillerin e, subut yönünden ve delalet yönünden sıhhatına dair e, ilmi münakaşaları bu derste işleyeceğiz. Bu seride. E, yine meselelerin çoğunda tercihe gideceğiz. Ki her zaman e, zaten e, dersleri takip edenler bilirler. Bizim menhezimizde zaten Tercih derken biliyoruz ki biz mutlaka bir e, alime e, dayandırmak zorundayız görüşümüzü. O yüzden tercihimiz bu dediğimiz zaman yani bu bizim acizane tercihimizdir demek anlamında değil. Yani bunu alimlerden birileri tercih etmiştir. Biz de bu anlamda onlara tabi oluyoruz anlamındadır. Yoksa biz tercihli değiliz. Onu da söyleyelim. E, yine tembihatlardan bir tanesi e, de şu. E, son tembihat olarak. Bu ders Allah-u Alim benim tahminimce ki. Biraz daha az veya daha fazla olabilir Allah'u alem ama 8-10 dersten oluşan belki 15 derse kadar ilerleyebilecek olan Ehtemaren tabi bir ders serisi olacak. O yüzden dediğimiz gibi ezan ve e, meselelerinin geniş detayıyla birlikte ele alınacağı bir ders serisi olduğundan dolayı e, Bu kadar e, sürmesi ki bu çok değil bence ama bazılarına göre çok olabilir. Bu kadar sürmesi e, gayet normal. Evet inşallah dersimize giriş yapalım. Dediğimiz gibi biz bu seriye şöyle isim verdik. Selefin fehmi bağlamında ezan ve Kur'an ve sünnetten delilleriyle ezan ve kamet meseleleri. Selefin ba fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleriyle ezan ve kamet meseleleri. Selefin fehmi bağlamında dememizin sebebi de şudur zaten. Yani biz bizim bugün Kur'an ve sünnetten bir delil getirip de ümmetten müstakil bir görüş ortaya koymamız, delilimiz her ne olursa olsun ortaya koymamız hiçbir şey ifade etmeyeceği için burada özellikle Selefin fehmi bağlamında e, ibaresini buraya koymuş e, bulunuyoruz Evet inşallah dersimize şöyle giriş yapalım Bu arada benim sesim geliyor değil mi Davut kardeşdir Tamam e, Ezanın tarifi ve fazileti şeklinde giriş yapacağız Tabii bu derste hemen şunu söyleyeyim bu derste ezanla Kamet meselelerinin e, veya şöyle söyleyeyim Ezanla Kamet e, Asıl olan meselelere giriş yapmayacağız. Ezan ve Kamet meselelerinin asıllarına giriş yapmayacağız. Sadece burada önemli olan lugavi ve ıslahi anlamları üzerinde e, konuşacağız biraz ki e, inşallah bu lugavi anlamı özellikle ezan e, ve Kametme anlamlarının lugavi anlamları ilerideki bazı ihtilafları çözmede e, rolü var. O yüzden bunun üzerinde Biraz duracağız ve ezan ve kâmetin fazileti ve hükmü ve hüküm ver hükmünü belirtirken de alimlerin bu konudaki ihtilaf ve münakaşalarına bu derste değineceğiz. Ancak önümüzdeki dersten itibaren biiznillah Allah subhanehu ve teala eğer izin verirse önümüzdeki dersten itibaren e, asıl meselelere münakaşalarıyla birlikte giriş yaparız Ama bu e, hem dersimize mukaddime babından giriş oluyor hem de ileride bazı dediğim gibi ihtilaflı bazı meseleleri çözme adına bu dersin, e, rolü büyük. Evet, şöyle giriş yapıyoruz. Ezanın tarifi ve fazileti. Şimdi şöyle söyleyeyim Davut kardeş. Ezan lügatta el-i'lam demektir. Ezan lügatta ne demektir? El-i'lam. el, el da bildirmek bildirmek demektir. Şimdi neden ezana ezan demişler de kuru fasulye dememiştir? Şimdi biz ezanın dediğim gibi lügat anlamına indiğimizde ve baktığımızda görüyoruz ki ezan lügatta bildirmek demektir. Peki neden İmamın minareye çıkıp da veya işte neyse yüksek bir yere çıkıp da bazı lafızlar zikretmesinin ve bununla insanları namaza çağırmasının ismini ezan demişler de Krufos ve demişler. Sebebi şu, ezan lügatta ilam demektir, bildirmek demektir. Tamam, bildirmek demek olunca im imam insanların namaza girişlerine haber vermesini bildirmek oluyor. Yani burada imam ezanla ne yapmış oluyor? Namazın vaktinin girdiğini ne yapmış oluyor? Bildirmek oluyor. Bildirmiş oluyor. O yüzden ezan namazın vaktinin girişini bildirdiği için ezana bildirmek anlamını içeren ezana ezan demişlerdir. Tamam? yani ezanı ezan demesinin denmesinin sebebi ezan lügatte bildirmek demektir. Neyi bildirmek? Yani namaz vaktinin girişini bildirmek. O yüzden biz mesela Tövbe suresinin başlarında Allah azze ve celle ne buyuruyor? Diyor ki: "Berâetun minallahi ve resûlihi ilallezîne âhadtum minel müşrikîn." Allah ve Resulü'nden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtar. Bak dikkat et ayete. Ayetin sözlerine dikkat et. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Bara'atun min Allahi ve Resulihî ilallezîne ahadtum minel müşrikîn." Allah ve Resulü'nden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunu müşriklere bir ikrar. Bak konumuzda alakası gelecek. Sonra Allah Subhanahu ve Teala ayetin devamında diyor ki: "Fesîhû fil ardı erba'at eşhur ve alimû ennekum gayru mu'cizillahi ve ennallaha muhzil kâfirîn." Ey müşrikler, Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi biliniz ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil yani perişan edecektir. Şimdi buraya dikkat et. Allah Subhanahu ve Teala devamında diyor ki ve ezanun ve ezanun ezanun min Allah ve Resulühi ilennâsi yevmil haccil yevmel ekber hacc Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir ezandır. Yani nedir? Yani bir bildiridir. Ha? Bak Allah subhanehu ve teala ne dedi? Müşriklere bir bildiri yaptı. O bildiriye ne ismi verdi? Ezan. Ha demek ki ezan lugatta neymiş? Ezan lugatta? Ezan lugatta bildirmek demektir. O yüzden o bildirmesinde şöyle devam ediyor. Allah ennallaha beri'üm minel müşrikiyine ve resuluhu. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır İşte bu bildirinin ismine ne ismini veriyor Allah subhanehu ve teala? Ezan ismini veriyor. Neden ezan diyor? Çünkü ezan lugatta ne? Bildirmek. O zaman imamın çıkıp insanları namaza davet ederek ve ederken de bazı özel sözler işte Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde bildiğimiz namaz, ezan sözlerini zikretmesine neden? Ezan dememişler de kuru fasulye dememişler. Çünkü ezan lugatta bildirmek demek imam da o ezan nafızlarıyla namazın vaktinin girdiğini bildiriyor. Fukuhalar tabi ıslahı olarak ezanın tarifini şöyle tarif etmişlerdir. Bu lugavi anlamıydı. Islaha gelince fukuhalar demişlerdir ki ezan için el-i'lamu biduhuli vakti salati bi-elfazin mahsusetin özel lafızlar ile ne? Namaz vaktinin girdiğini bildirmektir. Ezan neymiş? Özel lafızlar ile ki bu özel lafızlar ezanın kendi özel lafızlarıdır. Özel lafızlar ile namaz vaktinin girdiğini bildirmektir. Şimdi kamete gelince el-i-kâhme diyoruz. El-i-kâhme. için ikâhme. El Namazı ikâhme etmek. E, namaz için ikâhmet getirmek diyoruz. el i ise ekâhme kelimesinin mastarı olup sabit olma anlamını içerir. Kardeş anlamı neymiş? Sabit. Sabit olma. Tamam. O zaman kâhmet lügatta sabit olma anlamını içerir. Bak mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ayete dikkat et. Yakadul barqu yahtafu absarhum kullama ve iza adlama alehim Neredeyse diyor şimşek o münafıklar için onların gözlerini çıkaracak, kör edecek. Onlar için bu şimşek her aydınlık verdiğinde ne yaparlar? Yürürler. Sonra bak Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve iza adlama alehim kam. Sonra tekrar üzerlerine karanlık çöktüğünde ne yaparlar? Kâhmet ederler. Yani kıyam ederler. Yani ne demek? Yani yerlerinde sabit olurlar, çakılıp kalırlar. Doğru mu? Bak karanlık geldiğinde, karanlık gelmeden önce şeyin vurduğu yıl, aydınlığında ne yapıyorlardı bunlar? Yürüyorlardı. Doğru mu? Peki karanlık geldiğinde ne yapıyorlar? Kâhmet ediyorlar. Ya ne demek kâhmet ediyorlar? Yani sabit olup kalıyorlar yerinde, çakılıp duruyorlar. Anladık? Ha, o zaman bak Allah Azze ve Celle onların çakılıp kalmasına, sabit kalmasına ne ismini verdi? Kâmu dedi. Yani Kamet ismini verdi. O zaman kâhmet lügatta neymiş? Kâhmet lügatta sabit olma. Ha? Subut anlamında kullanılmıştır. Yine Kamet aynı şekilde culusun zıttıdır. Yani kıyam culusun zıttıdır. Yani oturmanın zıttıdır. Oturmanın zıttı nedir? Ayakta? Ayakta dikilmektir. Tamam. Ha, o zaman biz akı, Kamet Şimdi ezan anladık. Ezanın lugat manasını bildirmek ve ezanla bağlantısının ne olduğundan bahsettik. Doğru mu? Ezanın asılahi anlamını da söyledik. Kâmetin lugavi anlamına döndüğümüzde, kâmetin lugavi anlamlarından bir tanesidik. Subut, sabit olma, durma, çakılıp kalma anlamını içeriyor ve bununla da ayetten örnek verdik. Neydi ayet? Şimşek, neredeyse şimşek onların gözlerine alı verecek. Onlar için her aydınlık hasıl olduğunda ne yaparlar? Yürürler. Ancak karanlık çöktüğünde kıyam ederler. Yani ne yaparlar yani? Yani subut ederler, sabit kalırlar, kıvıldayamazlar yerlerinde. Tamam? Yine diyoruz ki sadece e, bu değildir. Yani sadece kıyamdan, kâmetten bu kastedilmez. Aynı şekilde kâmet, kıyam, culusun yani oturmanın da zıttıdır lugatta. O da nedir? Dikilmektir. O da nedir? Dikilmektir, ayakta durmaktır. O zaman tabir sahihse e, kıyam için, kâhmet için kaç anlam zikrettik biz Lugavi anlam? İki. Birincisi sabit olma. ikincisi oturmanın zıttı. Yani ne? Ayakta dikilme. Peki, burayı anladık değil mi? Burayı anladık. Heh, i̇şte diyoruz ki, namaz için kâhmet'e kâhmet denmiştir. Bak, namaz için getirilen kâhmet var ya, Kâhmet'e kâhmet denmiştir. Neden? Çünkü kâhmet namaz için yerinde sabit ve ayakta durmaya bir çağrıdır ve nidadır. Doğru mu? Evet. Şimdi, namazda, namaz kılan bir insan ne yapar? Bir, sabit yerinde durur. İki, namaza giriş yaptığında ayakta durur. Doğru mu? Bak, dikkat Doğru. et. Dikkat et. Tekrarlıyorum. Namaza giren bir insan neyle karşı karşıyadır? İki durumla. Bir, ayakta durma Doğru mu? Ya, i̇ki, Yok. yerinde sabit kalma. Yani yürümeyecek, gitmeyecek, yerinde sabit kalacak namazı boyunca. Doğru mu? Bak, Doğru. işte bu kametin iki lugat anlamı da namazın fiilleri içerisinde var. Doğru mu? İşte o yüzden kamete, kamet e, demişler de kuru fasulye dememişler. Neden? Çünkü kamet, namaz için yerinde sabit ve ayakta durmaya bir çağrıdır, nidadır. Özellikle, özellikle, bulugat anlamları üzerinde durdum esan ve kâmetin dediğim gibi bunları fıkhettiğin zaman ilerideki bazı ihtilaflı meselelerin çözümünde de bu bunların fıketmenin rolü var tamam hatta bak ahe bizim dinimizde kamet için şu anlam da verilmiştir kamet şu anlam da verilmiştir şu kelime de kamet hakkında kullanılmıştır bak dikkat et çok önemli dönmek bak dönmek Çağrıyı tekrarlamak, çağrıyı bir kez daha söylemek vesaire anlamlarına gelen tesvib diye bir kelime var. Tesvib. Tesvib neymiş? İşte dönmek. Ha? Mesela bir kelam söylüyorsun, o kelamı belli bir süre sonra tekrar o kelama dönüp tekrarlıyorsun. Tamam mı? Buna ne denmiştir? Tesvib denmiştir. Ha. İşte bu kâhmet'e de tesvib denmiştir. Şimdi... Ha şer'i anlamı mı? Lugat anlamı. Bilmiyorum. Lugat olarak biz baktığımız zaman Naslara Naslara baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmete tesvib ismini veriyor. Halbuki tesvibin anlamı nedir lugatta? Tesvibin anlamı lugatta bir şeyi tekrarlamak, bir şeye geri dönmek he? anlamlarına geliyor. Şimdi bir şeyi tekrarlamak, bir şeyi geri dönmekle bir şeye geri dönmekle bir şeyi tekrarlamakla Kâmet arasında ne gibi bir bağlantı var da Kâmete tesbih dendi. Neden Kâmete Kâmet demişler de kuru fasülye dememişler? Heh? Dedik ki biz, bak, dikkat et, dersin, ders az önce dedik ki, neden Kâmete Kâmet demişler de kuru fasülye dememişler? Çünkü Kâmet kelimesinin anlamında dikilmek ve sabit olma anlamları var, doğru mu? Evet. Bunu az önce söyledik. Ve Kâmette dikilme ve sabit olmaya bir çağrı olduğu için. Bu çağrıya ne işini vermişlerdir? Kamet ismi vermişlerdir. İşte aynı şekilde biz Nas'lara baktığımızda kamete dönmek ve işte bir sözü tekrarlamak anlamlarına gelen et tesvip ismi de verilmiştir. O yüzden tekrar soruyoruz diyoruz ki neden kamete dönmek tekrarlamak anlamlarına gelen tesvip demişlerdi. Neden kamete bu tesvip anlamını ve lafzını kullanmışlardı? ki tesvibin anlamı bir şeye geri dönmektir. Neden bunu buna tesviple demişler de kur fasıl çünkü kamet lafzı ikinci kez bildirmektir. Doğru mu? Neyi bildirmektir? Namazı bildirmektir. İlk namaz ilk neyle bildirildi? Ezanla. Doğru mu? Evet. Sonra ikinci kez neyle bildirildi? Kametle. Bak, o yüzden kamete tesvip demişler ki tesvibin anlamı bir şeyi ikinci kez tekrarlamak. Tekrar söylediğim bir şeyi ikinci kez e, tekrarlamak ikinci kez o söylediğin şeye dönmek demektir tesvi. İşte kamete bunun verilmesinin sebebi kamet namaza, namaza ikinci kez çağrı olduğu için kamete kamet kamete tesviihlemişler de kuru ne? demişler. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kamet için ne diyor? Diyor ki hadis-i şerifte "İzenu diyeli salati edberu şeytan ve duratun hatta la yesma'a Ezan okunduğu zaman diyor. Şeytan arkasını ne yapar? Dönüp kaçar. Arkasını döner, döner, ezanı işitmeyeceği yere kadar kaçar. Bu esnada ne yapar? İşte kapıldığı telaş yüzünden ne yapar? Şeytan yerlenir diyor hadiste. Sonra diyor ki, فَاِذَا قَدَ النِّدَاءَ اَقْبَلَهُ Ezan bitince ne yapar? Dönüp geri gelir. Hatta, اِذَا ثُوْوِي بِسْخَرَاتِ اَدْبَرَا diyor sonra. Namaz için kâmet getirilince yine arkasını dönüp kaçar diyor. Sonra devam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta izâ kadâ'et bak tesvip kelimesi dikkat et. Hatta izâ kadâ'et teswîbe, bitince de tekrar gelir ve kişi ile nefsinin düşünceleri kişi ile nefsinin yani düşüncelerinin arasına girer. Bak dikkat et. Hadisi alıyoruz baştan. Ezan okunduğu zaman şeytan ne yapıyormuş? İşitmeyeceği bir yere kadar kaçıyor. Sonra ezan bittiğinde ne yapıyor? Geri dönüyor. Sonra namaz için kâhmet getirildiğinde ne yapıyor? Tekrar kaçıyor. Sonra Resulullah devamen diyor ki tesvi bitince tekrar gelir. Yani ne bitince tekrar gelir? Kâhmet bitince. Tamam. O yüzden biz Nas'larda da görüyoruz ki ezana tesvip denmiştir. Şimdi bir Arap veya bir ilim ehli, işte fasih lugat'tan anlayan bir ilim ehli bunun Arapçasını okuduğunda, anlatabiliyor muyum? Arapçasını okuduğunda bakacak. Allah Resulü tesvip bittiğinde diyor. ya. Tesvip ne demek? Çünkü Arap biliyor ki tesvibin lugat anlamı, tesvip kelimesinin anlamı, nasıl sen Türkçe bir sözlük açıyorsun, bilmediğin bir kelimeye bakıyorsun? Tesvibin anlamı bir şeye geri dönmek, tekrarlamak. Ama işte ilim ehli ne yapıyor? Bunlarla şer'i anlamlar arasındaki bağlantıları ne yapıyor? Bağlantıları ne yapıyor? Kuruyor. Mesela imana neden? iman demişler de kuru fasulye demişler? Çünkü imanın içerisinde tasdik var. İmanın asıl yeri de kalple tasdik olduğu için imanı, iman demişler de kuru fasulye demişler. Bu tür ne? Bağlantıları var. O yüzden biz naslara da baktığımızda ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kâhmet'e tesbih bismi veriyor. Tamam? Ve bunun da ilişkisini, bağlantısını ne yaptık? Anlattık. Yani ne dedik? Kâhmet hadiste dönmek işte bir şeyi tekrarlamak anlamlarında gelen tesvip diyeneği isimlendirilmiştir. Aynı şekilde ahi devam ediyorum bak bu ince ayrıntılara. Kâhmet için ezan da ıtlak edilmiştir. Yani kâhmet'e bazen ezan da denmiştir. E ne denmiştir bazen? Ezan. ezan. Şimdi ezan neydi? Okuyorsun. E Namaz vakti girdiğinde. Doğru mu? Sonra mescide giriyorsun... İmam çıktığı zaman ne yapıyorsun? Kahmet getiriyorsun. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh. Kadı, kadı kâmeti s-salâtu, kadı kâmeti s-salâh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Kahmet budur. Tamam. Şimdi bu olaya... Kâmet olayına ne denmiştir aynı şekilde? He? Bazen ezan da denmiştir. Mesela buna birçok naz delalet etmektedir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? kulli Her iki ezan arasında ne vardır? Namaz vardır. Her iki ezan arasında ne vardır? Namaz. Yani ezanla kâmet arasında. Ezanla kâmete ne dedi? Her ikisine de ezan dedi, tamam? Her ikisine de ne dedi? Ezan dedi. O yüzden lafızları da nasıl? Beyne kulli Ezaneyn Ezaneyi ne demek? İki ezan. Halbuki iki ezan. Birisi ne? Birisi kâmet, birisi ezan. Ama ikisine ne dedi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Her iki ezan arasında da ne namaz vardır. O yüzden bu anlamı da aklında tut. Bu anlamda yani kâmete bazen ezan denmesinin denmesini fuketmen de ileride bazı ihtilafları çözmede rol oynayacak ilah derslerde. tamam bunu da aklında tut bu önemli tamam ahi tamam zaten bu abis, bu, bildirmek anlamı içeride değil aha, şimdi o yüzden zaten soracaktım ben sana neden ezanın lugat şim, şimdi neden kamet ezan demişler ezanın lugat anlamını bir düşün bakalım ikinci tek Kes yani bildirmek oluyor ha, ezanın şimdi lugat anlamı neydi ezanın ezan, bildirmek bildirme bildirmek kametle namazın Namaza kalkmayı bildirdiği için o ismi almıştır. Anladık mı? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabir sayınca orada lügat anlamını kullanmıştır. Bak görüyor musun? Nasıl bazı işgaller çözünüyor. Ya şimdi naslara bakıyorsun. Diyor ki her iki ezan arasında namaz vardır. Her iki ezan arasında iki rekat namaz vardır. Doğru mu? Evet. E şimdi burada işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Mesela lügat anlamını kullanmıştır. Mesela biz fıkıh ıslahı anlamına baktığımızda ne diyoruz mesela fıkhın istilafi anlamına? مَعْرِفَةُ الْاَحْكَامِ الشَّرْحِيَةِ الْاَمَلِيَّةِ بِيَدِلَّتِيَةِ تَفْصِيلِيَّ İşte tavsili delillerle şeri olan e, ahkamla alakalı hükümleri ne yapmak? Tavsili delilleriyle bilmektir diyoruz değil mi? Fıkıh. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İbn Abbas'a Allahumma fakihi fi'd-din. Allah'ım onu dinde fakih eyle dediğinde yani onu fıkıh meselelerinde güçlü kıl dememiştir. Ne? Yani dinin bütün meselelerinde. Orada lugat anlamını kullanmıştır. Yani dinde anlayışlı kıl. Çünkü fıkıh kelimesinin lugat anlamı nedir? Fıkıh kelimesinin lugat anlamı nedir? Anlamak. O yüzden ha. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam orada İbn Abbas için fıkhın asıl tabir sayysa lugat anlamını kullanmıştır. Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl. Yani bu akide olur, tefsir olur vesaire vesaire. Tamam? O yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da burada işte her iki ezan arasında namaz vardır. Yani ezanla kamet arasında namaz vardır. Çünkü kamete ezan deminilmesinin sebebi ezanın anlamlarından lügat anlamı bildirmektir. Yani her iki bildiriş arasındaki bu bildiriş birincisi ezan bildirişidir ki bu namazın girdiğini bildirmektir. İkincisi de namazı kalk namaza kalkmayı bildirmektir. O da kamettir. Allah Resulü bundan dolayı ikisine de ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Ezan ismi vermiştir. İşte bu tür lafızların delalet ettiği anlamları Fık ettiğin zaman ne oluyor? Naslarda geçen bazı işgallerde ne oluyor? Senin için çözülüyor. He, bu avam için pek bir sorun olmuyor. Önlerine yemek konmuş ama ilim ehli meseleleri tahkik ettiğinde, ilim talebeleri naslara baktığında, bu türlü işgallerle karşılaştığında e, işte eğer bu fıkıh anlamları, bu ilmi lafızların delalet ettiği anlamları fık ederse ilim talebesi işgalle karşı karşıya ne yapmayacaktır? Kalmayacaktır. Hatta ihtilaf edilen bazı mevzularda e, bu meseleleri fık ettiği için rahatlıkla Çıkabilecektir ki ileride göreceğiz bunu. Bak mesela az önce verdiğim örnek gibi. Kâhmet'e ne denmişti? Tesvip demiş denmişti. Adam bakacak tesviip ne demek? Anlatabiliyor muyum? Tesviip ne demek? Bakacak adam tesviip dönmek demek. Yani ne demek dönmek? Ama işte bu lafızların ıslahi anlamını biz anladığımız zaman kâhmet'e de tesvip denmesinin sebebini çözdüğümüz zaman ha o zaman Allah Resulü ne dediğini anlamış oluyoruz. Ki bu hadis için de bu geçerli. Beyne kulli ezaneyn salatun her iki ezan arasında ne var? Namaz var. Yani her iki bildiri arasında namaz var kasıt budur. Anlatabiliyor muyum? Burada lugat anlamına bir vurgu vardır ki bu şer'i anlamıyla birliktedir tabii ki. Buraya kadar anladık değil mi? O yüzden dikkat edersen dersin başından beri özellikle iki şey üzerinde e vur vurgu yaptık. Bunlar da ezan ve kametin lugavi anlamları ve bazı yerlerde kendileri için kullanılan isimler. Bunlar üzerinde özellikle durduk ki inşallah ki inşallah bazı işgallerden çıkacağız ve bazı ihtilafları çözmede dediğim gibi rol oynayacak. Şimdi ahı eh, ezan ve mezrinin fazileti. Şimdi ezan ve mezrinin faziletine gelince bu konuda birçok nas varid olmuştur. Öncelikle onu söyleyelim. Bu konuda birçok nas varid olmuştur. Mesela bunlardan bir tanesi Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu reyler radıyallahu anh hadis Hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهِمُوا İnsanlar diyor ezan okumanın ve ilk safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bu ikisinin e, kura çekmekten başka yolunun olmadığını da anlasalardı elbette aralarında ne yaparlardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kur'an çekerler diyor. Yine bak bu ayete dikkat et. Ayete dikkat et. Ezanın faziletiyle alakalı. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: O men ahsanu kavlen mimma da'a ila Allah ve amila salihan ve qala Allah'a davet eden ve salih amelde bulunan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güz güzel sözlü kim vardır?" diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi ne alaka değil mi? Tabir sahihse ilk başta baktığında. Ama bu ayetin ezanın faziletiyle alakalı. Ama Ayşe radıyallahu anh bu ayeti nasıl tefsir ediyor biliyor musun? Yani de'a ilallah sözü var ya ayette geçen. Yani Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? İşte o Allah'a davet eden kısmını tefsir ederken Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki فَهُوَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاهِ فَقَدْ دَعَا bu kimse diyor, yani bu güzel sözlü Allah'a çağıran bu kimse diyor, kimdir diyor biliyor musun? Bu kimse müezzindir diyor. Bu kimse müezzindir diyor. Hayya alassalâh, yani haydi namaza dediğinde Allah'a çağırmaktadır diyor Ayşe radıyallahu anh. Bunu İbni Ebi Hatim'e bakarsan görürsün. Hatta İbni Kesir de Ayşe radıyallahu anh bu sözüne tefsirinde yer vermiştir bu ayetin tefsiri olarak. Ki Ayşe radıyallahu anh'ın bu sözü doğrudur, içermektedir ve başka anlamlar da, daha geniş anlamlar da içermektedir. Ayşe radıyallahu anh da bu sayı anlamlardan bir tanesini nakletmiştir bize, kendi tefsirini burada sunmuştur Ayşe radıyallahu anh. Hatta İbni Ömer ve İkrime gibi Ömer radıyallahu anh ve İkrime gibi bir grup ilim ehli kimseler tarafından da bu ayet bu şekilde tefsir edilmiştir. Yani Allah'a çağırmak, yani o mezzinin hayya alassalah, haydi namaza çağırması diye ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. Yine e, faziletiyle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el muazzinun atwalun nas'a'naqan yawmı Müezzinler kıyamet gününde boyunları en uzun olanlar olacaktır. E, Muaviye radıyallahu anı yaptığı rivayet ettiği hadiste. Kimisi bunu buna, buna yer, ver, yer veriyor. Yine ezanın fazileti hakkında ...da e, rivayetler var ki bunlar az önce zikrettiklerim daha çok müezzinle alakalıydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ezan için diyor ki ezanın mesela faziletini bildiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü var. Diyor ki ezan okunduğu zaman şeytan, az önce söylediğimiz hadis, ezan okunduğu zaman şeytan arkasını dönüp e, ne yapar? Ezanı işitmeyeceği yere kadar koşar. Bu esnada işte diyor e, kapıldığı telaş nedeniyle yerlenir. Ezan bitince ne yapar? Dönüp gelir. Namaz için ikamet getirilince yine arkasını dönüp kaçar. Kavmet bitirilince tekrar gelir ve kişiyle ne yapar? Nefsi arasına ne yapar? Girer diyor. Bu da ezanın faziletine nedir? Delalettir. Yani şeytanı kaçırtan bir durum söz konusu ezan için. Yine ezanın fazileti hakkında işte Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Abdurrahman ibn-i e, ibn Ebi sa'a sa'a ya diyor ki Ebu Said el-Hudri radiyallahu an diyor ki senin diyor koyunları ve çölü sevdiğini biliyorum. Koyunlarının yanında olduğun zaman diyor veya işte çölde bulunduğunda koyunlarının yanında olduğun zaman namaz için ezan okuduğunda yüksek sesle oku diyor. Çünkü müezzinin sesini duyan bütün cinler, insanlar ve her şey kıyamet günü onun için şahitlik edecektir diyor. Sonunda da Ebu Said'in Hudri diyor ki ben bunu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim diyor. Bu hem ezanın aynı zamanda müezzinin de faziletine delalet etmektedir bu Yine biz Ebu Davud ve Tirmizi'deki Ebu Ureyra hadisine baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El imamu daminun vel muezzinu mu'temanun. Allah Allahumme erşidil eimme veğfiril veğfir lil Bu Ebu Davud Tirmiz hadisidir. Diyor ki imam yüklenen kimsedir. Müezzin ise kendisine güvenilen kimsedir. Allah'ım imanları irşad eyle ve müezzinlere de bağışladı İmam yüklenen kimsedir. Bunun tefsiri hakkında farklı sözler var. Oraya girmeyeceğiz ki bu seyir secdesinde özellikle bu delil kullanılır. Şimdi, şimdi buraya kadar anladıktan sonra şöyle bir konuya giriyoruz. Diyoruz ki ahi e, alimler ihtilaf etmişlerdir. Mutlak olarak zikredildiğinde ezan mı daha faziletlidir yoksa imamlık mı daha faziletlidir? Ancak bak bu sözüme dikkat et mutlak olarak zikredildiğinde diyorum tamam mı? mutlak olarak zikredildiğinde ezan mı daha faziletlidir yoksa imamlık mı daha faziletlidir hususunda alimler ne yapmıştır ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler imamlık daha faziletlidir diyorlar. Ee, ve buna da e, delil olarak diyorlar ki çünkü diyorlar nebi sallallahu aleyhi ve sellem imamdı. Ezan okuyan müezzin değildi, imamdı. Allah da peygamberi için en faziletlisini, en faziletlisini seçer diyor diyor. Özellikle kendi özellikle fıkıh kitaplarında bu noktaya vurgu yapıyorlar. Bu görüşü savunanlar. Yani imamlık e, ezandan daha faziletlidir diyenler özellikle buna vurgu, yap, vurgu yapıyorlar. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imamdı. Allah da diyor peygamberi için imamlığı seçmiştir. Allah peygambere en faziletlisini, en faziletli olanı seçer diyorlar. Bazı alimler de diyor ki hayır diyorlar. Ezan daha faziletlidir. Ezan e, na, nedir? imamlıktan daha faziletlidir diyorlar. Allahu Alem raci olan da budur. Allahu Alem bu konuda raci olan, tercih edilen de budur. Ezan, okumak, imamlık yapmaktan nedir? Daha faziletlidir. Çünkü ezanın fazileti hakkında gelen rivayetler, imamlık yapmanın fazileti hakkında gelen rivayetlerden daha çok ve daha meşhurdur. Ancak az önce bu e, ilim ehlinin, yani imamlık daha faziletlidir diyen ilim ehlinin, o sözlerine gelince hani işte ne diyorlardı? Diyorlardı ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imamlık yapmıştır. Allah da peygambere en faziletlisini seçer. Onlara cevap olarak e, şu, şu söylenir. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imamlık yapmakla birlikte ezanı terk etmesinde bunda özel ve önemli bir sebep vardı. Önem, özel ve önemli bir sebep vardı. Yani imamlık yapmakla birlikte ezanı neden terk etti? Bunda. Özel ve önemli bir sebepten dolayıydı. o da ne? İnsanlarla meşgul olması, onlarla ilgilenmesi işte Müslümanların durumlarıyla mesela onları davet gibi, gazveler için hazırlamak gibi, işte genel maslahatlarıyla meşgul olması gibi birçok sebepten dolayıydı bu. Ki hulefe ül da bu şekildeydi. hulefe ül da bu şekildeydi. Ee, o yüzden e, biz baktığımızda zaten onların siyerini bunu net bir şekilde görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haç e farz oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amul veft vardı o zaman e, kabilelerin grup, grup grup akın akın İslam'a girdiği bir yıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyet etmeye akın akın geliyorlardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların meşguliyetiyle uğraştığı için haca gidemedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen fazileti önemli olan faziletti sırf insanlara davet etme sebebiyle terk edebiliyordu. Bu Resulullah sallallahu ve raşit ve halifelerin sünnetinde, yolunda, menhecinde, siyerinde açık ve net bilinen ittifak edilmiş bir şeydir. Meşguliyetlerinden dolayı bazı şeylerden geri kalabiliyordu. Çünkü o meşgul oldukları şey diğer, diğer o geri kaldıkları amellerden daha faziletliydi ve daha mühimdi. Bundan dolayı Allahu Alem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin imamlık yapıp da ezanla uğraşmaması ee, bu ee, işte imamlık yapmanın daha faziletli olduğu anlamına gelmez. Yani bu şekilde yaklaşılması delil olmaz. Dediğim gibi bu özel bir ve önemli bir sebepten dolayıydı. İnsanlarla meşgul olması gibi Müslümanların genel maslahatlarıyla, gazvelerle meşgul olması gibi vesaire. E, o yüzden zaten Ömer radıyallahu anh diyor ki "Lau kuntu uti'ul ezan ma'a el halife" diyor. o da halife. El halifetu o kelimeye kasd ediyor ama el halife diyor. "Le <gülüyor> azzentu" <Orada gülüyor> <diyor. gülüyor> <diyor. gülüyor> Şayet diyor halifeliğimle birlikte ezan okumaya güç yetirebilseydim ezan okurdum diyor. Ömer radıyallahu anh. Abdurrezzak Musennaf'ın İbni Ebi Şeybe'ye falan bakarsan görürsün. Senedi de sahihtir bunun. Başka yerlerde de var bu civayet. O yüzden e, şimdi bu kadar e, önemli bir olayda yani insanların İslam'a çağrılması davet edilmesi, Müslümanların maslahatta ile uğraşması söz konusu iken müezzin olup da ezan okumayı düşünsene. Yani mesela bir müezzin ne yapar? Önceden vakti gözetler, kontrol eder, önceden hazırlanır. İşte bugünkü gibi vakti tespit edecek teknolojiye sahip değildi bunlar. Yani meşgul oluyordu ezan okuyan bir kimse. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meşguliyeti yükle, yüklediğin zaman her vakit için ezanı gözetle güneşe bak, kontrol et biliyorsun bugünkü gibi değil de hani diyanet veriyor bir vakit. insanlar rahat bu anlamda. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allahu alem. Allahu alem. E, bu getirilen şey e, yak, bu, bu yaklaşılan yani bu şekilde yaklaşmak Allahu alemle e, tutarlı değil. O yüzden İbn Teymiyye rahimeullah rah rah da bu İllete dikkat çekiyor. İbn-i Teymiye Rahimallah da ne yapıyor? Bu illete dikkat çekiyor. Yani diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşguldü. E, Hulefa-ı Raşidin yani onların ezanı yüklenmesi e, birçok e, amelden geri bırakıldı. Çünkü bizim günümüzdeki gibi değil. Yani bizim günümüzde hakikaten ezan okunması basit. Yani adam vakti biliyor çıkar okur. Anlatabiliyor muyum? Ama orada öyle bir şey söz konusu değil. Yani önceden bu en azından bir saatten belki o müezzin ne yapacak? O mezenin hazırlanacak, etrafı kontrol edecek, güneşin durumunu vesaire biliyorsun. Mukaddemeler vardır. Ee, ezanın e, vaktinin veya namazın vaktinin girip girmeyeceğine dair. Şimdi şimdiki gibi değil. O yüzden Allahu alem raci olan, raci olan ezan okumanın imanlıktan daha faziletli olduğudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ezan okuduğuyla alakalı rivayetlere gelince sahi, bu rivayetler zayıftır. Bazı rivayetler gelmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ezan okuluğuna dair. Ama racı olan Allah'u alem bu rivayetler zayıftır. Mesela e, Tirmizi'deki mesela Şebabetübnu Savvar'dan geliyor. O da işte ibn Abdur Abdül e, Rammahil el-Belhi'den Rammahil el, el O işte e, e, İbn Kesir Pardon Kesir ibn-i Ziyad'dan, o Amr ibn Osman, ibni Ebi Ya'la ibni Murra'dan, o babasından, o da dedesinden şeklinde geliyor bu. E, diyor ki rivayette bunlar işte bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber dar, dar bir geçitte geldiklerinde e, işte namaz vakti giriyor. Bu arada tabii şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Hatta öyle ki yağmur o bineklerin altında böyle birikiyor, çoğalıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde ezan okuyor ve kamet getiriyor. Sonra devesiyle öne geçerek namaz kıldırıyor. Ama Allahu alem bu rivayet zayıf. Çünkü o senette az önce saydığım senette Osman ve oğlu Amr her ikisi de meçhullerden. Her ikisi de meşhur meşhullerden sayılmışlardır. İmam Tirmizi de bunu illetli gördüğü için zaten hadisun garibun diyor, garip hadistir diyor. O yüzden İmam el-Beyhaki ve i̇bnül Arabi ee, rahimehumullah bunlar da ne? Hadisi zayıf görüyorlar. İşte bir işte İmam nevevi hadisi kavi görüyor. Güçlü görüyor ama allah Alem bu görüşünde İmam Nevi isabet etmemiştir. Allah-u Alem e, rivayet zayıftır. Kitrimizi'deki bu rivayet zaten muhtasardır. Bunun daha bu kıssanın daha geniş e, hali i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnedinde başka bir tarikle geliyor ki o tarikin içerisinde az önce saydığım ravi'lerden olanlar da var. E, orada diyor ki kıssayı anlatırken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor müezzine emretti müezzin ezan okuyup kamet getirdi. Yani işte İmam-ı Ahmet'in rivayetindeki bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ezanı okuduğu değil bizzat bilakis okunmasını istediğini gösteriyor bu rivayet. O yüzden Allahu Alem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunmamıştır bilakis ezan okumayı ne yapmıştır ee, emretmiştir. O yüzden Allahu Alem dediğimiz gibi raci olan mutlak olarak zikredildiğinde ezanın imamlıktan daha faziletli olduğudur. Ancak dediğimiz gibi, tekrarlıyorum, mutlak olarak zikredildiğinde bu böyledir. Mutlak olarak. Ancak meselenin biz tahkikine indiğimizde, Şeyhul İslam'ın da İbni Teymiye Rahimullah, onun da tercih ettiği gibi, namazda insanlara imamlık yapmak, işte halife, emir gibi büyükler söz konusu olduğunda ezandan daha faziletlidir. Yani ezan, ümmetin emirleri, halifeleri veya peygamberi gibi bir e, konumda yer, olan kimse, yer alan kimseler için imamlık daha faziletlidir. Ama genel olarak baktığımızda biz genel olarak baktığımızda ne? E, Allahu Alem e, ezan imamlıktan daha faziletlidir. O yüzden biz mutlak lafzını kullandık. Yani mutlak olarak de evet böyle dersin. Ezan imamlıktan daha faziletlidir. Ama söz konusu bu namazı kıldıran imamlık e, mertebesinde olan halifeler, işte emirler gibi veya peygamber gibi kimseler olursa işte o yüzden Allahu Alem Allahu Alem raci olan o zaman onların hakkında tabi onların hakkında imamlık yapmaktır faziletli olan. E, çünkü alimler diyor ki bunlar insanlar arasında karışsınlar bu halifeler e, emirler iç içe girsinler onlara önder olsunlar. Bu sebeple onlar hakkında daha faziletlidir ki o yüzden zaten hulefe-ur-raşidinde sadece imam, imamlık yapmışlardır bunlar. Ve o yüzden de e, bunlar imamlık yapmışlardır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmıştır? İmamlık yapmıştır. İşte o yüzden biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ezanla alakalı sözlü fiillerine bakıyoruz. Ezanla alakalı sözlü fiilleri nedir? Özel, e, i̇mamlıktan daha çoktur. E, pardon. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine baktığımızda ezanla alakalı Zikredilen faziletler imamlıkla alakalı zikredilen faziletlerden daha çoktur ve daha fazladır. Ama Resulullah s.a.v'in sözüne değil de bizzat fiiline baktığımızda kendisini yapmaktadır? İmamlık yapmaktadır. O yüzden bazı alimler diyor ki işte bu sözüyle biz fiilini cem ettiğimizde şu sonucu az önce söylediğimiz sonucu çıkartabiliyoruz. O da nedir? Eğer söz konusu olan peygamber gibi veya halifeler gibi veya emirler gibi kimseler olduğunda onlar hakkında imamlığın faziletli olması söz konusudur ezandan daha faziletli olması söz konusudur. Ama diğer genel insanlar için ezanlar, ezan okumak Allahu Alem tabi. Ezan okumak nedir? Ee, imanlık yapmaktan daha faziletlidir. Ee, Şeyhul İslam bir de dediğim gibi tercihi bu yöndedir. Şimdi ezan ve Kametin hükmüne e, değinelim. Şimdi öncelikle tabi şunu belirtelim. Ezan ve Kametin hükmü diye bir başlık atalım. Ama öncelikle şunu belirterim. Biz Kur'an ve sünnet naslarına baktığımızda ezanın meşruiyetini açıkça görüyoruz. Yani biz Kur'an'a ezan şimdi meşruiyeti. Ne demek ezanın meşruiyeti? Yani din dinden oluşu. Bu zaten maruf bir şey. Ama biz bunu hem Kur'an naslarında görüyoruz ezanın meşruiyetini hem de sünnet Naslarında ne yapıyoruz? Ezanın meşruiyetini görüyoruz. Allah subhanehu ve teala diyor ki وَاِذَا نَا دَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا لَعِبًا Onu oyun ve eğlenceye alırlar. Onu dediğine Yani sen namaza çağırdığında onu he, o çağrıyı neye alırlar? Oyun ve eğlenceye alırlar. Allah subhanehu ve teala bu ayette bize ne işaret ediyor? Yani namaza bir çağrı olayı dinen meşru. O da nedir işte? ezandır. O yüzden Allah سبحانه ve teala Cuma suresinde de zaten ne buyuruyor? Ya yilediine aminu, Cuma'ti, fesau O yüzden diyor ki, ya iman edenler, siz namaza ne yaptığınız zaman, Cuma günü nam e namaz'a çağrıldığınız zaman, yani nida edildiğiniz zaman, ne yapın? Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın diyor. <gülüyor> Bu ayette de biz ne görüyoruz? Bu ayette de ezan diye bir şeyin namaza nida edilmesi diye bir şeyin meşruiyetini ne yapıyoruz? Meşruiyetini görüyoruz. Yine sünnetten meşruiyetine gelince İbn-i Ömer radıyallahu anh diyor ki Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman diyor bir araya gelip namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için bir çağrıda bulunmazlardı diyor. Sonra bir gün diyor bu konu üzerinde konuşmaya başladılar. Bir işte Hristiyanların çanı gibi bir çan edilelim diye öneriyor. İşte diğeri e, aslında Yahudilerin borazanı gibi bir borazan edinin diye teklifte bulunuyor vesaire. Nihayet işte Ömer radıyallahu anh e, acaba işte halka vaktini ilan etmesi için birini görevlendirmek mümkün olabilir mi? diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bilal, ey Bilal kalk ve namaz için ne yap? Nida et. Bu da sünnetteki bu rivayet ve buna benzer Diğer başka rivayetler de neyi gösteriyor? Ezan diye bir şey ne? E, dinde meşru olan bir şey. Ki i̇bn Abdilber, İbn-i Hubeyra, işte i̇mam Nevi, i̇bn Kudame, El-Ayni gibi e, büyük alimler de, imamlar da ezanın meşru olduğuna dair ezanın meşruiyetine dair icmayı atmışlardır. İcmayı zikretmişlerdir. Tabi şunu da belirtelim şurada. Her ne kadar asıl olarak ezandan kasıt namaz vaktinin girişini ilan etmek yani bildirmek olsa da İslam'ın büyük şiarlarından olma yönüyle çok özel bir konumu vardır. Çok önemli bir konumu vardır ezanın. Hatta öyle ki sahabeler mürted olan köyler ile diğerlerini ayırt eden bir alamet oluyor, olarak görüyorlardı ezanı. Ebul Abbas el-Kurtubi diyor ki rahimeullah müslime yaptığı şerhte e, diyor ki e, e, diyor ki ezan okumakla diyor üç şey hasıl olmuş oluyor diyor. bir diyor. Ezan vaktinin girmiş olduğu bildirilmiş oluyor diyor ezan okumakla. Ezan vaktinin girmiş olduğu bildirilmiş oluyor. iki diyor cemaate ve cemaate çağrı olmuş oluyor ve aynı zamanda diyor namaz kılınan yerin Mekanının neresi olduğu bildirilmiş oluyor diyor ikinci olarak. Üç diyor İslam'ın şiarlarından büyük bir şiarı izhar etmek gündeme gelmiş oluyor. Yani bir ezanla görüyorsun diyor yani ne kadar önemli hususlar hasıl olmuş oluyor diyor. O yüzden şayet alimler diyor ki bir beldenin ehli o beldenin halkı ezanı terk etmede ittifak ederlerse bunlarla savaşılır. Ezanı okumayı terk etmede ittifak ederlerse bu beldenin halkı ne yapılır? Bu beldenin halkı onlarla onlarla savaşılır. Ezanın hükmü hakkında ise alimler ahi ihtilaf etmişlerdir. Yani ezan okumanın hükmü nedir? Bazıları demişlerdir ki ezan farz-ı kifayedir. Ezan farz-ı kifayedir. Bazı alimler de demiştir ki sünnet-i müekkededir. Yani bazı alimler demiştir ki ezan okumak nedir? Farz-ı kifayedir. Yani bir yetecek kadar kısmın işinin yapmasıyla diğerlerinden ne yapar? Hüküm kalkar. Bazıları da demiştir ki hayır. Ezan sünnet-ü müekkedidir. Mesela bu iki görüşte İmam-ı Ahmet'ten rivayettir. Bazıları da demiştir ki cuma namazı için vaciptir. Diğer namazlar için ise nedir? menduptur. Yani tabir sahilse üç görüşte bunu ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Birinci, bir görüş diyor ki farz-ı kifayedir. Bir görüş diyor ki ayrı müekked sünnettir. Bir görüşte diyor ki cuma namazı için vaciptir. Diğer farzlar için e, nedir? menduptur. Yani sünnettir diyorlar. Ancak Allahu alem sünnet-i görüşü ve işte menduptur yani sünnettir görüşleri bu iki görüş zayıf görüş. O yüzden Allahu alem racı olan ezan farz-ı kifayedir. O yüzden zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi siretine baktığımızda hep emir söz konusu bu konuda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela Malik ibnül Huveyris var arkadaşına hitaben diyor ki: "İza safertumâ siz diyor ikiniz sefer ettiğinizde fe'ezdina ezan okuyun diyor ve kı'ime ve kıamet getirin diyor. Mukuma ye'ummukuma akberukumâ sizden büyük olanınız ne yapsın imam olsun diyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne diyor? Fe'ezdina ezan okuyun diyor. He? Ez zina diyor, ezan okun diyor, emre diyor. Emir dedi aslan nedir? Emrinin aslan nedir? Ucubiyettir. Yani Allah ve Resulü bir şey emretmişse aslen bu nedir? Vacibiyete o şeyin vacip olduğuna ne yapar? Vacip olduğuna delalet eder. O yüzden ne sallallahu aleyhi ve sellem e, ve de işte halifelerinden hiçbirisinin tek bir defa dahi ezanı terk ettikleri naslarda zikredilmemiştir. Ne nebi sallamın ne de halifelerinin tek bir defa dahi ezanı terk ettikleri zikredilmemiştir. Yine işte Bukhari ve Müslim'deki Enes Adıyallah biz gelen rivayete baktığımızda da e, biz ezanın e, sünneti müekkede veya e, mendup değil de farz kifaye olduğunu anlıyoruz. Ne diyor mesela Enes Adıyallah'ın gelen rivayette diyor ki nebi Soselim diyor bizimle birlikte diyor gaz veya çıktığında bir kavme vardığında diyor bakıp bekler diyor nebi Soselim. Şayet diyor ezanı işitirse Onlara ne yapmazdı? Onlara dokunmazdı. Ancak diyor işitmezse üzerlerine gazveyi gerçekleştirirdi. Saldırıyı hücumunu yapardı? Gerçekleştirdi. Nebi sallallahu aleyhi bu amelini düşün. Yani ne ameli? Bir kavme gidiyorlar gazve için ve bekliyorlar. Ezan okunmazsa bu, bu insanlara karşı gazve gerçekleştiriliyor. Ama okunursa gerçekleştirilmiyor. Yani bu kadar hayat söz konusu olan bir durumda sen gel ezana ne de sünnette veya sünnet-i de bu Allah-u Alem bu yönüyle e, zayıf bir ihtimal, zayıf bir görüş. O yüzden Allah-u Alem olan ezanın farz-ı kifaya olduğudur. Hatta bu görüş işte İmam-ı Evza, İbni Münzir, işte İbni Abdilber, İbni Teymiye gibi alimler de ne yapmıştır? tercih etmiştir. Bu işte bizim ezan ve kamet meseleleriyle alakalı dersimizin bir mukaddimesiydi. O da ezanın tarifi, kametin tarifi yapıldı. Hükmü yapıldı. E, hükmü zikredildi. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren ezan ve kametin asıl meselelerine ne yapacağız? Asıl meselelerine, tafsilatlı münakaşalı meselelerini ne yapacağız? Giriş yapacağız. Allahu alem. Sallallahu